Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu evet. billahi minash shaytanir racim. Semaaun lil kezbe ekalun es-sukt fe in ja'u kefahkum beynehum e'arred anhum ve in turid anhum falyedur En son ayette bahsi geçen kimseler yalana kulak verirler. Ve onlar harama yöneliler, haram yerler. Şayet onlar sana gelirse, sen onların arasında istersen hüküm ver, istersen onlardan yüz çevir, hüküm verme. Eğer onlardan yüz çevirir, hüküm vermezsen, onlar sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Şayet sen hüküm verirsen, onların arasında adalet ile hüküm ver. Muhakkak ki Allah adalet yapanları, adaletli davrananları sever. Bundan önceki ayette Nisa Maide suresinin 41. ayetinde Allah azze ve celle Yahudilerden ve onların yolundan giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yüz çeviren bazılarından bahsetmişti. Onların bahsi devam ediyor bu sayfada. O kimseler yalana kulak verirler. Yalan dinlerler. iftiraya kulak verirler de onun gerçekmiş gibi peşi sıra ardı sıra giderler. Bir de haram yerler, haramın her türünden yerler, özellikle de burada bahsedilen rüşvet yerler. Rüşvet, bir kimsenin hakkı olmayan bir şeyi, taşınır taşınmaz bir şey karşılığında elde etmeye çalışmasıdır. Bir incelik var yalnız, buraya dikkat çekmek istiyorum. Herhangi birisinin hakkı olmayan bir şeyi elde etmeye çalışmak için nüfuz kullanması, maddi menfaat kullanması ve onun aracılığıyla o hakkı olmayan şeyi elde etmeye çalışmasıdır. Ama kişinin hakkı olan bir şeyi veya kendisine haksızlıkla gelen bir şeyi def dediğinde onu uzaklaştırmak için verdiği düzenin gerektirdiği, zulümden haksızlıktan kurtulmak için verdiği paralara veya menfaatlere rüşvet denmez. Kişinin kendi hakkını elde etmek için harcadığı paraya, yaptığı masrafa veya e, sunduğu menfaate rüşvet denmez. Bilakis hakkı olmayan bir şey almak için haksız yere e, kendisine mal etmek için yaptıklarına rüşvet denir. Bizim hakkımız olmayan bir şey elde etmek için ve yaptıklarımıza verdiklerimize rüşvet denir. Memura verilen hediye de rüşvettir. Bu da hadistir. Onun kabul etmemesi lazım. Tabii değil ki. Değil Vermemek lazım ve kabul etmemek lazım. Hiçbir beklentini olmasa bile mutlaka o hediye alan kimse kendisini borçlu hissedecektir. Mahcup olacaktır ve karşılık verme ihtiyacı içinde hissedecektir kendisi. Memurlara hiçbir şekilde bir hediye verilmez. Çünkü onun işi zaten bu. Benim ihtiyacım görmek için oraya seçildi, tayin edildi. Amirim ve memurun görev ne? Seçildiği makamın sahibi kimse ki halktır ona hizmet etmektir. Bundan dolayı hiçbir memura hediye verilmez. Bu yasaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine gelen bu kimseler hakkında hüküm vermesine de vermemesine de, imtina etmesine de bir genişlik vermiştir Allah'u Teala. Neden? Hatırlatayım olayı bir kısaca. Yahudiler, Medine'de yaşayan Yahudiler herhangi bir hususta, ki özellikle bir mevzu için gelmişti de, herhangi bir hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aralarında hüküm vermesini istiyorlardı. Gelirken de Talepler neydi? Şayet bizim istediğimiz gibi hüküm verirse alalım kabul edelim. Yok bizim istediğimiz gibi vermezse o zaman ondan yüz çevirelim. Bir ön şartı ile geliyorlardı. Allah Azze ve Celle de bunu bildiği için Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile bildiriyor. Sen onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şeyle zarar veremez. Bunların bu kötü e, düşüncelerinden dolayı, kötü beklentilerinden dolayı, maksatlarının yanlış olmasından dolayı onlar arasında ister hüküm verir, ister verme. Muhayyersin, hüküm verirsen adalet hüküm ver, hüküm vermezsen hiç korkma onlar sana bir zarar veremezler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teyit ediyor. Niye? Çünkü hüküm veren kimse karşısındakinin sorununu çözecek. Şeriatın ona tahsis ettiği çözümü ona sunacak, ona yol gösterecek. Bu gelenler sorunumuz çözülsün diye gelmiyorlar. Batıl anlayışlarının tasdik için geliyorlar. Batıl kabullerinin bir peygamber ağzıyla onaylanması için geliyorlar. Yoksa Allah'ın hükmü nedir bu hususa? Onunla hükmü olalım diye gelmiyor. <gülüyor> Yahudi olmalarası bile zaten kitaplarında bunun çözümü var. Bir sonraki ayette gelecek zaten. Yahudiler ne yapıyorlardı? Zina cezası için belirledikleri o yüzü boyama ve eşeğin sırtında ters bindirilip e, insanlara teşhir edilme cezasını peygamber e sallallahu aleyhi ağzından tasdik etmek istiyorlardı. Şayet bizim istediğimiz gibi hüküm verecekse biz kabul edelim. Yoksa onun hükmünü kabullenmeyelim diyerek ön şartla gitmişlerdi. Allah azze ve Zilli de bu şartla gittikleri için onların arasında hüküm verme ve vermeme muhayyerliğini vermişti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Alimler derler ki bu husus şu an için de geçerlidir. Fetva vermek için kendisine başvurulan kimseler, fetva isteyenlerin maksadını çözebilirse yani hüküm kendilerine beyan edildiği zaman, açıklandığı zaman ondan yüz çevirecek, onu alay edecek, onu küçümseyecek şekilde bir konumdaysalar onlara fetva vermeyebilir diyorlar. Bu usta muhayyirdir diyorlar. Bu ayet gereği. Ama başvuran kimse gerçekten bir ihtiyacını gidermek, bir bilmediği mevzuyu öğrenip çözüme kavuşturmak. O sorunu çözüme kavuşturmak maksadıyla hüküm vericine müracaat ederse bu durumun onun arasında hüküm vermek gerekir. Ve keyfe yuḥakkimūne ke ve inhumu't-tevrātu fīhā ḥukmullāhi thumma yatawallavne min ba'di ve ma ulā'ike bil-mü'minîn. Onların arasında Tevrat bulunduğu halde nasıl seni hakem kılarlar yaparlar? Halbuki onda Tevrat'ta Allah'ın hükmü vardır. Sonra da bu işten sonra da onlar yüz çevirirler. Yani senin hükmüne başvururlar. Sonra da bundan yüz çevirirler. Onlar mümin değildirler. Kendileri için hüküm verilmesini isteyen gruplar kendi ellerindeki mevcut kitaplarında bulunan bir hükmü araştırmıyorlar. Rejim cezasının bulunduğu Zina işini yapan kimsenin hükmü dinen nedir? Bunu öğrenmeye çalışmıyorlar. Çünkü ellerinde Tevrat var. Tevrat'ta bu hüküm yazılı. Bunların maksatları Tevrat'taki hükmü. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hükmünü istemek değil, kötü bir niyetleri var. Ne? Allah'ın hükmünü kaldırıp kendilerinin belirlediği hükmün bir peygamber ağzından hüküm olarak onlara sunulmasını istiyorlar. Bu sebeple geliyorlar. Allah Azze ve Celle de buna cevap veriyor tabii. Nasıl seni hakem yaparlar? Halbuki senden istedikleri hükmün bizzat kendisi ellerindeki Tevrat'ta var. Onda da Allah'ın hükümleri var. Yani bunlar seni peygamber olarak kabul ediyorlarsa Tevrat'ı bir kenara bırakacaklar. Mevcut bunun üzerinde bulundukları dinlerini bırakacaklar, İslam'a girecekler, Kur'an'ı hak kitap olarak kabul edecekler. Hem bunu yapmıyorlar hem de ellerindeki kitaba başvurmuyorlar başka bir hüküm için. Senin yanına geliyorlar, sana muhakem olmak istiyorlar. Bu onların daleâletlerinin art niyetlerini mi göstergesi? Nasıl yaparlar bunu? Çünkü kötü niyetli insanlar. Niyetleri düzgün değil. Buna da Allah Azze ve Celle itiraz ediyor bu şekilde. Kıyamete kadar baki olacak bir krad ile okunacak şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Sonra da senin vereceğin hükmünün yüz çevirirler. Allah'ın hükmüyle hükmettiğin zaman seni vereceğin hükümden yüz çevirirler. İşte onlar mümin değildirler. Diyor. Burası önemli. Biz Yahudilerden bahsederken onların düştüğü hatalara düşmemek için ibret alıyoruz. Ve onlar hakkında bahsedilen ayetlerden yaşayabileceğimiz, anlayabileceğimiz kısmını biz kendimize mont etmeye çalışıyoruz. Demek ki kimler mümin değilmiş? Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden yüz çevirenler. Onu terk edenler, onun dışında başka hüküm arayanlar, başka şeriat arayanlar mümin değildirler. İstediği kadar ben şuyum, buyurmasın. Mümin diye kendisini isimlendirsin. İnna enzelnatturati fiha huden ve nur yahkumu bihennebiyyunellezine eslemu lilladhina hadu ver rabbaniyun vel ahbaru bimaktuhu fezu min kitabillahi ve kanu alayhi shuhada Fala takşevunla sevaxevne, vela teşteru bi ayatı themenen qaliyla ve mellem yahkum bi enzelallahu fe ula kehumul Muhakkak ki biz Tevratı indirdik ki o Tevratın içerisinde hidayet ve nur vardır. Yani doğru yola götüren bir yol vardır ve ışık, nur, aydınlık vardır. O Tevratın içerisinde onlara indirdiğimiz o Tevratta. Allah'a teslim olmuş nebi'ler, peygamberler o içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat ile hükmederlerdi kime karşı? Yahudilere bu Tevratla nur ve hidayet bulunan Tevratla hüküm verirlerdi. Aynı zamanda da rabbani alimler, yani ilim öğrenen ve bunu amel eden rabbani alimler ve ilim adamları Allah'ın kitabından korunması istenen şeylerle muhafaza edilmesi, korunması istenen şeylerle de hüküm verirlerdi. Ki bu insanlar Yahudiler de bu hususa şahit ediler. Tevrat'ta Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin bulunduğuna, hidayet ve nur bulunduğuna, kendilerinden önceki ve o dönemdeki nebiilerin Tevrat'la hüküm verdiğine, Tevrat'tan beslenenler, nebilerden beslenen alimlerin de bu şekilde e, muhafaza edilmesi, korunması istenen hükümlerle, Tevrat'ın hükümlerine hüküm verdiğine bu insanlar, Yahudiler şahit ediler. Bu olaydan haberdar ediler, bunu biliyorlardı. Öyleyse insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir pahaya, az bir değere satın almayın. Yani benim hükümlerimi şeylerle değiştirmeyin. Ne oranda bir meblağla değişirseniz için O az bir pahadır. Çünkü dünya metadır. Her kim Allah'ın indirdiği şeylerle hükmetmez ise onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide Suresi 44. Ayet. İmam Müslim'in sahihinde beraber Aziz Azif radiyallahu geldiğine göre bu ayetin indiriliş sebebi bundan önceki sayfada rivayet ettiğimiz zina eden Yahudi, iki tane Yahudinin hükmü hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat edilmesi ve aleyhi ve onların gizlediği hükmün ortaya çıkartma, çıkartılması neticesinde onları onların ile ilgili kısım. Bu kısımla ilgili son dönem alimlerinin hocası olan İmam Sadi'nin tefsirinde çok güzel bir izah var, açıklama var kelime kelime okumak ve hiçbir şey atlamamak istiyorum. İnşallah siz de dinleyin. Faydalısunun faydalı olduğunu göreceksiniz. İmam Saadi rahimehullah bu ayetin tefsirinde der ki: Yüce Allah cahillere yüklemediği yükümlülükleri ilim ve ehline yüklemiştir. Öyleyse ilim ve ehlinin kendilerine yükseltilen bu yükümlülüklerin gereğini yerine getirmeleri tembelliğe ve işsizliğe meylederek cahillere uymamaları gerekir. Zikirler, namaz, zekat, hac, oruç gibi ilim ehli olmayan kimselerin de yerine getirdikleri takdirde kurtulabilecekleri ve esenliğe kavuşabilecekleri kişiyi aşmayan mücerred ibadetlerle yetinmemeleri gerekir. Burayı bir daha söyleyeyim. Parça parça söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Bazı ibadetler vardır ki bunu alim de olsa cahil de olsa herkes yaptı mı onun faziletine erer. İlim ehli ise avam tabakası dediğimiz en basit bir insanın bir çöl bedevisinin bir köylünün bile yapıp da elde edeceğiz sevaplı işlerle yetinmemeli. Zikirle, namazla, oruçla, hacla, tesbihatla yetinmemeli. Bilakis ilim ehlinden insanlara ilim öğretmeleri Onların gerek duyacakları dini hususlara özellikle de insanlar arasında çokça yaygın olan meselelere dikkatlerini çekmeleri istendiği gibi bu hususta insanlardan korkmayıp yalnızca Rablerinden korkmaları da sadece benden korkun insanlardan korkmayın ayetiyle beyan buyurmuş ve istenmiştir. Yani azıcık dünya faydası uğruna hakkı saklayıp batılı açığa vurmayın. Bu gibi afetlerden ilim adamı kendisini kurtarabilirse, bu ilahi tevfiğın bir neticesidir. İlim adamının mutluluğu, bütün gayretini ilim öğrenme ve öğretmekte harcamasında, Allah'ın kendisine verdiği hususlar üstlükleri korumasını istediğini ve buna şahit tuttuğunu bilmesinde ve Rabbinden gereği gibi korkmasındadır. İnsanlardan korkmak ve çekinmek yapması gereken şeyleri yerine getirmesini engellememelidir, dünyasını dinine tercih etmemelidir. Nitekim ilim adamının bedbahtlığının alameti, kaybının, üzüntüsünün alameti kendisine verilen emri yerine getirmek için tembelliğe kendisini kaptırması ve kendisinden koruması istenen şeylere aldırış etmemesidir. Onu ihmal, emaneti zayi eder. Yani kendisine yüklenen görevi ihmal etmesi emaneti zayi eder ki emanet Allah'ın dininin tebliğidir. Bu emaneti zayi eder. Dünyaya karşılık dinini satar. Verdiği hükümler karşılığında rüşvet alır. Fetvalarına karşı da mal alır. İlmi ancak ücret ve bir mükafat karşılığında Allah'ın kullarına öğretir. Böyle birisine Allah büyük bir lütufta bulunmuş olmakla birlikte o buna karşı küfretmiş yani nankörlük yapmış olur ve başkasının mahrum kılındığı çok büyük bir payı da bedel olarak ödemiş olur. Başkasının mahrum olduğu çok büyük bir şeyden mahrum olmuş ve onu elinden kaçırmış olur. Allah'ım senden faydalı bir ilim, kabul olunan bir amel niyaz ederiz. Bizi her türlü beladan esenliğe kavuşturmanı, affını ihsan etmeni dileriz. Ey Kerim Allah'ım. İlim ehli sadece ezan lafızlarını tekrar etmekle, sabah kalkınca yapacak lafızlarla, Kur'an okumakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca ve umreye gitmekle yetinmemeli. Ya Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği bir görev var. Dini öğrenen yaşayan kimsenin her kimseye yüklenen bir görevdir bu davet. Biz bunu hep dört büyük kayda vardır diye söyleriz. Bilim, amel, davet ve sabır. İlim öğreneceğiz, bunu yaşayacağız, insanları buna davet edeceğiz, öğrendiklerimizi başkalarını öğrenmesi için gayret edeceğiz ve bu üçü esnasında başımıza gelen şeyleri de Allah'ın dini için sabredeceğiz. Üçüncü kısmı unutmamak lazım yani. Allah'ın dinini tebliğ etmeyi, insanlara bunu ulaştırmayı ve insanların kurtuluşuna vesile olmaya çalışmayı unutmamalıyız. İmam-ı sadî bu şekilde bir izah getirmiş. Çok hoşuma gitti. İnşallah sizi istifa edersiniz. Evet, bu ayetin, okuduğumuz ayetin, 44 ayetin son kısmına gelince, her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, onlar kafirlerin ta kendileridir kısmına gelince, bu husus da şu şekilde izah edilir ehl sünnet alimler tarafından. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hüküm vermenin helal olduğuna, caiz olduğuna, bu çağa daha uygun olduğuna dair bir inanç taşıyan kimse bu ayetin hükmüne gibi kafirdir, inkar etmektedir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmünün daha üstün, şeriatının daha doğru, daha güzel, daha adil olduğuna inanmakla beraber... İçinde bulunduğu şartlar gereği onun dışında bir hükümle hüküm vermek zorundaysa bu durumda da 45. ve 47. ayette gelen onlar zalimlerin ta kendileridir ve faslıların ta kendileridir hükümlerinin içerisine girer. Kafirler diye bildiren hükmün içine girmez. Çünkü kafir demek inkar eden, reddeden, kabul etmeyen demektir. Burası iyi anlaşılmalıdır. Çünkü bu ayetleri kullanarak, 3 ayeti birden kullanarak 44, 45 ve 47'deki onlar kafirlerin ta zalimlerin ta ve fasıkların ta kendilerdir e, ayetlerini kullanarak insanları tekfir etme günümüzde yaygındır. Sadece günümüze mi? değil, günümüzden önce de birçok alim de bu görüşe gitmiştir. Ama ehl-i sünnet arasında kabul gören görüş budur. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, bize geldiği kadarıyla birçok alim, kafirler, fasıklar ve zalimleri ayırmıştır. Kafir, Allah'ın hükümlerini reddeden, kabul etmeyen veya falan küçümseyen, onun çağın olmadığı görüşünde olanlar için geçerli bir hükümdür. Zalimler ve fasıklar ise büyük günah işlemektedirler. Günahı küçümsemiyoruz. Sadece ebedi cehennemi hak edecek şekilde kafirler değildir diyoruz. Buraya önemli bir vurgu yapalım. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler, fasıkların ta Ve zalimlerin ta kendilerdir derken, bu büyük günahtır. Allah Azze ve Celle'nin büyük azap vaat ettiği büyük günahlardandır. Ama kişi ebedi cehennemlik yapacak küfür olmadığı için onda o kafir değildir. Buraya dikkat çekiyor. Kafir değildir demek derken, o dinden çıkmamıştır derken olayı hafissememek, küçümsemek lazım. Yoksa biz cehennemin sıcağının, şiddetinin farkına varmasak bile en azından laf biliyoruz ne kadar şiddetli olduğunu ve oraya bir an girmek istemiyoruz. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı şey, birisine kafirlik hükmünü vermek ayrı bir şey. Ayetlerden elde ettikleri hükümlen dolayı, Allah Azze ve Celle'nin hükümleri dışında hüküm veren herkesi alelittah kafir. Dolayısıyla onlara gönül verenlerin hepsinin kafir, onlara oy verenlerin hepsinin kafir olduğunu düşünüp herkesi ebedi cehenneme atmaya çalışan, bu şekilde hüküm veren insanlar var. Olayı buradan ayırmaya çalışıyoruz. Yoksa onlara destek olmak, onlara oy vermek, onlarla omuz birliği yapmak, dava birliği yapmanın hoş olduğunu, güzel olduğunu savunmuyoruz. Asla bu ayrı şey. Ama onlara eve diyece hanne atmak bu zaten bizim işimiz değil. Bu şekilde hüküm vermek ehli sünnetin hükmü değil. Buraya bir önemli ayrac koyalım. Son ayet ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bin nefse vel ayne bil ayne vel anfe bil anf vel uzne bil uzne ve sinne bis sin vel huru vel curu hısas فَمَنْ تَسَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُ اللّٰهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰكِ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlara içinde şu hususlar bulunan hükmü yazmıştık. Nedir bu hususlar? Cana karşı can. Göze karşı göz. Buruna karşı burun. Kulağa karşı kulak. Dişe karşı diş ve yaralarda kısas vardır. Bu hüküm bulunan şeyleri biz onlara yani Tevrat indirilen kimselere yazmıştık. Her kim tasadduk ederse, sadaka olarak bağışlarsa o onun için bir keffarettir. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu ayetin nuzul sebebini bir anlatalım. Ondan sonra ayetlerin izahına geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve Medine'ye hicret etmeden önce orada yaşayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğulları ile Kurayza oğulları arasında bir husumet var. Evs ve Hazret kabileler arasında olan husumet gibi. Nadir oğulları Yahudiler içerisinde üstün bir ırk. Kuvvetli, şerefli bir ırk. <gülüyor> Kureyza oğulları ise onlardan şerefçe biraz daha düşük. Bundan dolayı mesela üstünde olan o nadir oğullarından birisi Kureyza oğullarından birisini öldürürse bu durumda Kureyza oğullarına öldürmelerinin karşılığında yüz ve sak hurma veriyorlar. Yaklaşık iki ton. 2 ton hurma veriyorlar ve ödeşiyorlar. Kureyza oğullarından yani şerefçe düşük olan Kureyza oğullarından birisi Nadiroğullarından birisini öldürürse de bu durumda o öldüren kısasen öldürülüyor. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Resulullah s.a.v'ın diliyle onlara tebliğ edilecek şekilde bir hüküm indiriyor. Diyor ki biz onlara şunu yazmıştık. Onların hükmettikleri Tevrat'ta bu vardı. Nedir bu? Cana can. Cana karşılık can kısas edilecek. Nadiroğullarından öldürdüğü zaman kurma verilmeyecek. Yok. O da öldürürse ona karşı cana can bu da öldürürse ona karşı da cana can yazık. Sonra göze göz yazdık. Yani birisi başkasının gözünü çıkartırsa sen onun gözü çıkartılacak. Sonra buruna burun. Kim bir başkasının burnunu keserse, kopartırsa onun da burnu kopartılacak. Kulağa kulak, ha, kes, ha. dişe diş. Ve yaralarda, her türlü yaralamada o yaralama oranla kısas vardır. Biz bu hükümlere yazdığımız halde onlar kendi aralarında bile bunu ayırdılar. Zinanın cezasını düşürdükleri gibi. Her kim bunu sadaka olarak bağışlarsa yani kısas hakkını bağışlar karşı taraftan istemezse bu onun için kefarettir. Ayetin bu kısmının tefsirinde de ihtilaf edilmiştir. Yani bu kefaret öldüren veya yaralayan için mi yoksa bunu bağışlayan için mi diye. Gerçekten bir ıhtılaf söz konusu. Aslen olmaması lazım. Lafızlar açık ama amin arasında ciddi bir ıhtılaf olmuş. Her kim bir başkasını öldürürse veya yaralarsa o öldürülenin aile efektleri veya yaralananın bizzat kendisi bunu bağışlarsa bu onun için kefarettir. Lafızındaki hu zamiri öldüren veya yaralayana mı ait? Öldürülen alevetlerine veya yaralanan kişiye mi ait? Bazıları demiştir ki öldürene veya yaralana, yaralayana aittir. Yani birisi öldürdü, karşı taraf bunu bağışladığı zaman öldüren için mükeffar Ahirette bundan hesaba çekilmez. Diğer bazı alimler demiştir ki hayır buradaki zamir öldürülenin aile fertlerine veya yaralananın bizzat kendisine gider. Dolayısıyla kısasak kimdeyse o bağışlar sadak olarak verirse bu durum onun için bir kefarettir, onun için bir üstünlüktür, fazilettir, derecedir derler. Onunla e, ilgili olarak da Tirmizi'de ve İbn-i zayıf rivayette gelen bir hadis var. Onu söylerler. Ancak bu hadis zayıf. Muaviye radıyallahu anh döneminde muhacirden yani Mekkeli Müslümanlardan birisi, Medine'li Müslümanlardan Ensardan birisine bir yara veriyor, bir zarar veriyor. Onlar da kısas istiyor iken Muave'nin yanında bulunan kimse yanlış hatırlamıyorsan Ebu Muhammed diyor ki ben Resulullah s.a.m'i işittim şöyle buyuruyordu. Her kim bir yara e, bere şeklinde bir musibete uğrar da onu yapan kimseyi affederse Allah onu bir derece yükseltecektir ve bir günahını silecektir. Ben bu şekilde işittim Aleyhisselatü Vesselam'dan iyice. Bu sefer yaralanan o ensardan kimse? sen bunu bizzat Resulullah'tan işittin mi diyor? Evet işittim, kulağım işitti, kalbim Ezberle de deyince ben onu bağışladım diyor. Ama bu hadis zayıf. Değil olarak bunu getiriyorlar. Hulasa, bağışlayan kimse için mi keffayet ve fazilet söz konusu? Yoksa bağışlanan kimse için mi? allah Alem her ikisi için de. Çünkü bağışlayan kimse kendi hakkını Allah için bağışlamıştır. Kısas hakkı onun değil mi? İsterse karşı taraftan, kısasen o cezanın uygulanmasını ister. istersen onun karşısında bir diyet talep eder. Bu onun hakkı. Kul hakkıdır bu. Bu hakkını bağışlayan, Allah için bağışlayan kimseye Allah azze ve celle ziyadesiyle karşılık verecek. Keffaret lafzı ise kefaret lafzı günahı işleyen için geçerlidir. Kefaret lafzı geçiyor ayette. Bu ise günah işleyen için geçerlidir. Dolayısıyla bağışlandığı için o kimse normalde cezasının karşını görecekti. Şeriat buna hükmeder. Ama bağışlandığı için sanki o ceza ona verilmiş de günahından seyrolmuş gibi olur. Onun için de kefarettir. Dolayısıyla her iki taraf için, hem bağışlayan için hem de bağışlanan için bu kefarettir, fazilettir, üstünlüktür. Allah Azze ve Celle'ye her ikisinin karşılığını ona verecektir. Suç işleyen, günah işleyen kimseyi günahını bağışlayarak, o günahından hesap sormayarak, diğerinde bağışladığından dolayı günahlarını o oranda bağışlayarak ona mükafat vererek onu üstün faziletli kalacaktır. Allah en doğrusunu bilir. Ama alimler bu usta ayrılmışlar. Ayetin son kısmı her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermez ise onlar zalimlerin ta kendileridir. E, hükmü ise az önce 44. ayetin sonunda söylediğimiz şeyler e, burada da söylenecek tarzda Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bilerek reddetmeyen, inkar etmeyen, küçümsemeyen, zamana uygun olmadığı gibi bir aksi görüş serdetmeyen kimseler zalimdirler. Zulmetmişlerdir, büyük günah işlemişlerdir ama ebedi cehennemde kalacak bir kafir hükmünü alacak dereceye ulaşmamışlardır. Ama büyük günahtır. Bu halde ısrar etmek ise onları daha kötü duruma düşürür. Allah daha doğrusu bilir. Subhanallah ve bihamdih